Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Diyanet TV izleyicilere İlmahal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzunca bir süredir insan hayatı için çok önemli olan her gün herkesin bir şekilde ilgili bulunduğu, ilişkili bulunduğu, alması gereken gıda ve beslenme konuları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bu açıdan yani bunların Fıkhi hükümleri, dini hükümleri konusunu sizlere özetlemeye çalışıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi her gün aldığımız gıdalar çeşitli kaynaklardan elde edilmektedir. Bunların bir kısmı belki bir takım işte tuz ve benzerleri olduğu gibi cansız minerallerden, madenlerden veya maddelerden elde edilmiş olabilir. Ama belki ağırlıklı olarak en fazla gıdalarımız hayvan kökenli ya da bitki kökenlidir. Bundan önceki birkaç bölümümüzde bu konuları böyle bir sınıflama yaparak sırasıyla ele almaya çalışmış ve özellikle de hayvan kökenli gıdalarda ağırlıklı olarak durmaya çalışmıştık. Çünkü belki de yani fıkhi açıdan en fazla problem teşkil eden, Özellikle de modern dönemde yeni kesim yöntemleri ve yeni usuller söz konusu olduğu için belki şüphe doğuran, ihtilaflı olan pek çok unsur bunlara dahil olmuştu. Dolayısıyla onlarla ilgili belki değişik açılardan uzun uzun izahlar yapmaya çalıştık çalışmıştık. Yani bu çerçevede gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek sünnette yani bu haram olan, yasak olan gıdalar neler olduğunu bunlardan esinlenerek daha doğrusu bunların ışığında fıkıh bilginlerimiz bütün dünyadaki hayvan kökenli gıdaların fıkhi açıdan hükümlerini tek tek detaylı bir şekilde açıklamıştı. Biz de bunları önemli bir kısmını sizlere özetlemeye çalışmıştık. En sonunda da domuzla ilgili fıkhi hükümleri özetlemiş. Ve av konusuyla da bu bölümümüzü, en son bölümümüzü bitirmiştik. Yani bu av meselesinde de gerek avcı ile ilgili, gerekse avlanacak hayvanla ilgili ve yine yani avın aletleri, av araçları ile ilgili yani fıkıh eserlerimizde yer alan ve günümüzde de uzantıları olan bazı hususlara, bazı meselelere değinmeye çalışmıştık. Şimdi bugün ise... Bu hayvansal gıdaları bu şekilde özetledikten sonra bugün de yani bitkisel gıdalarla devam etmeye çalışacağız. Şimdi dinimizde daha önce değişik vesilelerle ifade etmiştik. Bütün eşyada esas olan helallik idi. Yani haram olan, yasak olan şeyler istisnai durumundaydı. Aynı durum aslında bitkiler içinde yani bitkisel gıdalar için bitkisel besin ürünleri içinde geçerlidir. Yani bu bitkisel gıdalarda da Esas olan helalliktir. Bu ne demekti? Hep söylüyoruz. Yani aksine bir delil bulununcaya kadar bunların helal olduğunu kabul etmek durumundayız. Ama tabii ki gerek Kur'an'da gerek sünnette yani bu tür naslarımızda gerekse bunlara kıyas edilerek bir takım e, e, e, buralarda yer alan e, bir takım bitki kökenli maddelerin yasak kapsamında olduğunu da biliyoruz. Yani özellikle... İnsanın beden, akıl ve ruh sağlığını bozan e, bu maddeler yasak kapsamına alınmıştır. E, mesela işte serhoşluk veren, e, insanın akli ve ruhi dengesini bozan, yani sinir sistemini böyle uyuşturup beynin işlevsiz e, e, kalmasını, yani beyin işlevini olumsuz bir şekilde etkileyen alkollü içkiler, belki bitki kökenli olup e, en fazla e, e, öne çıkan, e, yasak kapsamında olan maddelerin başında gelmektedir. Tabii ki bununla bağlı olarak birtakım uyuşturucular aynı şekilde insana zarar veren, insanın e, akli ve bedeni dengesini ortadan e, kaldıran ya da zayıflatan uyuşturucular, uyuşturucular da bu, bu kapsamda değerlendirilmiştir. Belki yine bu e, bitki kökenli e, belki bes, besin ya da e, gıdalarla ilgili e, mahsuru sayılabilecek bir e, şey de bir unsur da diyelim zehirli yani bitkisel olup da zehirli nitelikte olan e, maddelerdir. Hani bu üç şeyi belki buna katılan, bunlara katılan e, diğer şeyler yani bunlardan, e, bunlarla ilgisi bulunan diğer şeyleri biz fıkıh eserlerimizde detaylı bir şekilde geçmişte ele aldığımız gibi günümüzde de bunlar ele alınmakta ve bunlarla ilgili bir takım ihtilaflar, farklı görüşler, farklı farklı değerlendirmeler ya da ittifak edilen üzerinde uzlaşılan şeyler fıkıh eserlerimizde yer almaktadır. İşte bugünkü bizim bu programımızda da bu bitki kökenli bu, bu tür gıdalarla ilgili fıkıh hükümleri kısaca sizlere özetlemeye çalışacağız. Ee, az önce belirttiğim gibi e, belki bu e, bitkisel gıdalarla ilgili e, yasak kapsamında ilk etapta yani ilk anda akla gelen şeyler alkollü içkilerdir. Yani bu bizim fıkıh eserlerimizde de e, içecek konularını ele, ele alan müstakil bir e, başlık bulunuyor. Aslında içecek kelimesi sözlük anlamı itibariyle hani içilebilen bütün sıvı maddeleri içine almaktadır. İçecek dediğimizde tüm içilen şey belki su da bunun içerisine girmektedir. Ama e, bu kelime daha ziyade hani bizim dini kaynaklarımızda hem de gündelik kullandığımızda hani içecek dilediğimizde her türlü içilen şeyler değil de içilmesi e, dinimiz tarafından yasaklanan, ya da en azından dini bakımdan dini hükmü tartışmalı olan serhoş edici ya da bu nitelikteki buna benzer sıvılar için bunlar için özel bir ad olmuştur. Yani genellikle de bu konuyu bizim fıkıh eserlerimizde az önce dediğim gibi özel bir bölümde yani kitabul eşribe dediğimiz içecekler diye çevirebileceğimiz bir bölümde ele alınmıştır. Şimdi Türkçemizde de hani içki deyince yani genellikle aynı şekilde içilmesi dinen yasak olan ve serhoş edici nitelikte de bulunan alkollü sıvılar aklımıza gelmektedir. Yani önce hani işin böyle bir terim anlamını, kavram kavramın anlamı üzerinde böyle kısa bir bilgi vermekte yarar var. Tabi bu konuyla bağlantılı olarak, yine bu içecekler konusuyla bağlantılı olarak, geçmişte de kısmen bulunmakla beraber, günümüzde yani yakın dönemlerimizde daha fazla e, öne çıkan, daha fazla tartışmalı hale, hale gelen e, sigara ve bazı uyuşturucu maddeleri de yine bu çerçevede ele alacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Şimdi değerli izleyenler, e, Kur'an'da e, içki yasa e, geçmekte biliyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'de serhoş edici içeceklerin e, haram olduğu, Hamır ifadesiyle yani hamır kelimesiyle açık ve net bir şekilde belirtiliyor. Sünnette de yani Kur'an'da geçen bu yasak sünnette de hem pekiştiriliyor hem bunlarla ilgili de daha ayrıntılı e, hükümler, e, açıklamalar yer e, alıyor. E, Tabi İslam dini e, ilk geldiği dönemlerde özellikle yani bir takım köklü alışkanlıkları ortadan kaldırmak için ve aynı zamanda getirmiş olduğu yeni hükümlerin yani Müslümanlar nezdinde böyle teslimiyetle ve gönülden bir bağlılıkla benimsenmesi, kabul edilmesi için bunlarla ilgili hemen toptan birdenbire bir yasaklama getirmiyor. Burada tedrici bir yöntem takip ediyor. Yani tedrici demek şu demek. Yani bu tür davranış ve alışkanlıkları bir defada değil de yani böyle alıştıra alıştıra, aşama aşama. İşte önce şöyle, önce şöyle, önce şöyle kaldırmak şeklinde bir yol takip ediyor. İşte bu aslında bu tedriciliğin yani aşama aşama olmanın en öne çıkan örneklerinden bir tanesi de naslarımızda yani Kur'an-ı Kerim'de ve daha sonra da tabii ki sünnette içki yasağı ile ilgili getirilen hükümlerdir. Çünkü biliyorsunuz bu içki tüketimi birçok toplumda olduğu gibi işte e, İslam'ın e, gelmiş olduğu Arap toplumunda da son derece yaygın bir şekilde bulunan yani kullanılan ve aynı zamanda ticaretin yapıldığı bir bölgeydi, bir coğrafyaydı. E, tabii hani bu e, bunu hemen birdenbire kaldırmak belki e, kolay olmayacaktı. O yüzden e, önce işte aşama aşama o ya, toplum buna hazırlanmış. Daha sonra da kesin bir şekilde yasak getirilmiştir. Mesela ilk aşamada e, Kur'an-ı Kerim'de yani bunlarla ilgili ayetleri belki kısaca böyle gözden geçirmek gerekirse, ilk aşamada şöyle buyuruluyor: "Women senaratin nahi ile var ayna bi tattakiduneminhu sekaran ve rizkan Yani şöyle diyor yani bu ayette meal olarak e, yani Müslümanların hurmadan ve üzümden İçki ve güzel rızık elde ettikleri söyleniyor. E, hatta burada dikkat, e, dikkat edilirse mesela Sekeran diyor ve rızkan Hasanan. Bakın Sekeran içki ayrıca rızkan Hasanan da ayrıca zikredilmiş oluyor. Yani bu ayrı ayrı belirtilmek suretiyle ikisi arasında da aslında bir fark olduğu daha başta belirtilmiş oluyor. Güzel rızıkla içki, belir ama burada bir hüküm e, söylenmiyor. Daha sonraki gelen ikinci aşamada ise yani Kur'an-ı Kerim'de bu içki yasağı ile ilgili ikinci aşamayı ifade eden ayetlerde ise eee sanınız bilir. Yeselunuke anel hamri vel meysir kul fihi ma ismun kabirun ve ve menafi'ul nase ve ismuhuma buyuruluyor. Yani bu ayetlerde de mealen e, içkide e, hem büyük günahın hem de e, yararların e, bulunduğu tabii kumar fakat ee, bunun e, günahının yararlarından daha fazla olduğu ifade ediliyor bu ayette. Ee, üçüncü aşamada ise yahu haddina amanu la tqrabu salat wa sukara hatta ma takuluna iken namaza yaklaşmayın yani yaklaşılmaması yani isteniyor. E, çünkü yani ne dediğini bilemezsin. Yani ne dediğinizi bilinceye kadar serhoş iken namaza yaklaşmayın. Bakın bunların hepsi parça parça bir sınırlandırmadır. Yani namaz kılıyorsanız aslında içki içmeyin anlamına geliyor. Ama e, bununla ilgili kesin e, hükümlerin e, daha sonra geldiğini görüyoruz. Esta, e, Estağfirullah e, Ya eyyühellezine amenû اِنَّمَا الْخَمُّ وَالْمَيْسِرُوا وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ şeytan diyerek yani şeyin, içkinin, yani şarabın, kumarın yani hamır dedikleri şarabın, kumarın, dikili taşları yani putları kastediyor bu ayette. Ve şans oklarının şeytan işi birer pislik olduğu ifade ediliyor. Ve onlardan uzak durun ki kurtuluşa ererseniz buyuruluyor. Yine ayetin devamında da hani mealen söylemek gerekirse şeytan şarap yani içki ve kumar yoluyla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi diye de kesin teyitli bir ifadeyle artık içki yasağını getirmiş oluyor. Tabi daha önce inen ayetlerde de arada, arada tabi fasıllar da var zaman faslısı da var daha önce ilen ayetlerde toplum kademe kademe böyle bir yasa hazırlandığı için bu son ayette getirilen bu yasak bütün sahabe tarafından sevinç ve coşkuyla karşılanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde Allah Teala şaraba haram kılmıştır. Kim elinde ondan bir şey olduğu halde bu ayet kendisine ulaşırsa onu ne içsin ne de satsın buyurmuştur. Yani hem içilmesini hem de ticari muamelelere konu edilmesini bu şekilde e, yasaklamıştır. Nitekim yani bize tarih e, kitaplarının bildirdiğine göre ve diğer e, dini kaynakların bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatından sonra halk e, evlerinde, ellerinde bulunan bütün şarapları dökmüş. Hatta e, e, şöyle ifade ediyor yani bu yasaktan sonra halk bunları döktüğü için e, Medine e, Medine sokakları işte böyle e, şaraptan dolmuştur. Yani ona benzer ifadelerle e, e, belirtmişlerdir. Yani ellerindeki bütün şeyleri, içkileri bu şekilde imha etmişler ve ondan sonra da e, artık içki yasağı tam e, net bir şekilde yerleşmiştir. Böylece e, değerli izleyenler, e, dinimiz birçok zarar ve kötülüğün kaynağı olduğu ...aslında bütün akıl sahipleri tarafından kabul edilen içki kullanmanın e, yasak olduğunu bu şekilde getirmiştir. E, aslında ayette hani innemel hamru diyerek hamr kelimesi geçmektedir. Hani içki karşılığı olmak üzere. Bu hamr teknik anlamda yani Arapçada e, daha çok yaş üzümüne yapılan şarap için e, kullanılmaktadır. Ama e, genellikle e, e, hadis-i şeriflerde de e, e, bu içki yasağı ele alınıyor... Yani sadece bu yaş üzümden değil, e, serhoşluk veren her türlü maddenin içilmesinin yasak olduğu ifade ediliyor. E, mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, Kullu muskirin hamrun ve kullu muskirin haramun e, buyuruyor. Yani serhoş eden her şey içkidir ve serhoş eden her şey de haramdır. Yani bütün içkiler bu şekilde haramdır. Hatta... E, e, e, eskara kefir ke ruhu fakali ruhu haram e, şeklinde de bir hadis şerif vardır Bu da işte şunu ifade eder çoğu serhoşluk veren şeyin azı da haramdır yani böylece hani isterseniz e, üzümden olsun ister hurmadan ister başka maddelerden olsun Eğer bir maddede Serhoş e, özü itibariyle kendisine bir serhoş edicilik özelliği varsa e, bunlar ee, az olsun çok olsun bunların alınması yasak e, kapsamına a, alınmıştır. Tabii bu e, içki yasağının e, pek çok hikmetleri de var. E, bu hikmetler e, hem ayetlerde ifade ediliyor yani, içki, yani düşman şey e, şeytan e, bu vesileyle sizin aranıza düşmanlık sokmak ister deniliyor. Belki hadislerde e, bu konuda daha detaylı e, bilgilerin yer aldığını görüyoruz. Yani içki içen kişinin dünyada ve ahirette pek çok zararlarla karşılaşacağı Hazreti Peygamber'in hadislerinde net bir şekilde ifade ediliyor. Mesela bir hadis-i şerifte Ebu Derda'ya yönelik olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''İçki içme çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır.'' buyurmuştur. Bir başka hadislerinde yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Kim dünyada içki içer ve ona ona işte şey olursa müptela olursam ve bu şekilde de Tevbe etmeden ölürse ahirette yani cennette içki içemez diye buyurmaktadır. İşte bu hadisleri buna ben bu ve buna benzer hadisleri dikkate alan bizim İslam bilginleri de aslında içkinin yasak olmasının esas hikmetinin esas illetinin yani esas gerekçesinin, onlarda bulunan sarhoş edicilik özelliğinin olduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir. O yüzden hani burada kişinin kendisinin serhoş olması değil de yani bunların yasak ve haram olması konusunda kişinin yani subjektif anlamda sarhoş olması değil de o maddelerde onların içinde bulunan sarhoş edicilik özelliği dikkate alınmış ve bu şekilde objektif bir ölçü getirilmiştir. Çünkü yani insanların e, şeyleri, e, yapıları, vücut yapıları, dayanıklıları çok farklı farklı olduğu için, yani sinir yapıları farklı olduğu için belki kimisi az iç, içtiğinde e, sarhoş olur, kimisi daha fazla içtiğinde. Dolayısıyla bunlara bu kişilerin sarhoşluğuna bağlanamaz. Yani dinimiz Hazreti Peygamber çoğu sarhoş edenin, Azı da haramdır buyurarak eğer kendisinde özü itibariyle e, sarhoşluk özelliği varsa bir maddenin bu madde yasak kapsamı olduğunda, e, olduğunu açık bir şekilde beyan etmişlerdir. E, tabii, e, bu bunun şöyle bir hikmeti de var değerli izleyenler. Yani, e, bazen e, çok azı e, insanın sarhoş etmeyebilir ama böyle azar azar e, bu e, kullanla kullanla kullanla kullanla. Bir müptela, bir bağımlılık haline de gelebilir. İşte dinimiz daha baştan yani bu tür alışkanlıklara set çekmek için, yani bunların önünü kapatmak için yani çoğu sarhoş eden şeyin azırında haram olduğunu belirtmiştir. Aslında günümüzde de e, gerek e, resmi otoriteler, e, gerek sağlık otoriteleri e, bu tür bağımlılıklar için yani e, tedbir alınması gerektiğini ve bu tür bağımlılıklara e, yani az miktarda bile olmuş olsa alışkanlık kazanılmaması için e, gerekli tedbirlerin alınmasını önermektedirler ki hani dinimizin hükümleri e, ve bu konudaki e, önermeleriyle yani günümüzün mantalitesi de bu anlamda e, birbirleriyle uyuşmaktadır diyebiliriz. Yani sağlık e, açısından e, günümüzde de bu tür e, alışkanlıkların e, iyi olmadığı ve e, bu bunların alışkanlık haline getirilmemesi için de daha baştan tedbirlerin alınması gerektiğini ve bir tür yani bu, bu tür alkollik e, alkollerle savaşılması gerektiğini herkes bunu söylemektedir. Dinimiz yani bu konuda e, çok gerçekten her dönem için e, işlevsel olan e, insan sağlığı için e, sadece sağlık için değil aynı zamanda hani toplumun dirlik ve düzeni bakımından işte ailelerin ee, ve e, toplumdaki diğer diğer e, bireylerin e, sağlıklı e, ve düzgün bir şekilde işlemesi bakımından da yani bu içki yasağı çok önemlidir. Tabi e, tabii bu içki yasağının belki hani bütün toplumlar genellikle hani alkole karşı e, bir mesafe konulmasını söylerler ama İslam dinini sembolize eden birkaç tane yasak vardır. Bunlardan bir tanesi de bu içki yasağıdır. Ee, gerçekten de hani bir, bir Müslümanın e, bir, gıdalarla ilgili e, yasak olduğu, yani bir Müslümanı simgeleyen ya da Müslüman toplumlarını simgeleyen e, en önemli şey nedir denildiğinde işte domuz yasağı, içki yasağı, kumar yasağı gibi bir, e, birkaç tane şey akla gelirken bu yasaklardan en köklü olanlardan bir tanesi de işte içki e, yasağıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta sadece bunun içilmesiyle ilgili olarak değil, hani bu yasak İslam toplumunda iyice yerleşmesi bakımından yani artık bu, bu konulara hiçbir şekilde e, e, e, yani e, kimsenin ilgilenmemesi bakımından başka yasaklar da getirdiğini gör görüyoruz. Mesela dinimizde bu e, içki maddeleri yani içilmek üzere hazırlanmış olan içki maddeler yani alkol maddelerinin ticari bir eşya olarak alınıp satılmasının da caiz olmadığını biz görüyoruz yani en azından Müslümanlar açısından. Yani bunların çünkü bir muameleye e, tabi kılınması, yani muameleye konu edilmesi, bu tür sözleşmelere konu edilmesi, bir anlamda kendilerine değer atfedildiği anlamına gelir ki, yani bu bunu e, dinimiz e, tasvip etmemiştir. O yüzden e, Hazret Peygamber, yani hadislerde e, içkinin satılması ve ondan e, elde edilen paranın yenilmesi de e, yasak kapsamına alınmıştır. Hatta bir hadis şerifte de. E, bir mümin kişinin yani müminlerin içki bulunan sofraya oturmaktan bile kaçınması gerektiğini ifade etmektedir ki. Yani bu da dinimizin bu konuda ne kadar hassas davrandığını gösteriyor. Bir başka hadis-i şerifte de bu yasağın kapsamı daha da genişletiliyor ve şöyle dinliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yani içki sebebiyle on sınıf insana lanet etmiştir buyuruyor. Kimdir bunlar? İşte imal edene, yani bunu üretenlere, imal ettirenlere, içene, nakliyesini yani taşımasını yapana, yaptırana, bu içkileri servis edene, bunun ticaretini yapana, parasını yiyene, hatta yani bunu satın alana ve de satın aldırana bunların ne Allah yani bu şekilde yasak getirmiştir buyuruyor bu hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla hani İslam toplumunda demek istiyor ki içki ile ilgili hiçbir hiçbir şeye bulaşmayın deniliyor. Yani bu hassasiyette İslam toplumları mümkün mertebe dikkate almışlardır. O yüzden de hani bunun hukuki değer taşıyan bir mal kabul etmedikleri için hukuki muamelelere konu edilmesini de caiz görmemişlerdir. Hatta zaman zaman şey bile gündeme gelmiştir ama bu fakihler bu konuda onu dikkate almamışlar. Acaba hani madem bu hamır Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde yasaklanıyor. Bunun da asıl ham maddesi işte üzümdür. Acaba üzüm alınıp satılmasında da bir sorun var mıdır gibi bunu bile gündeme getiren fakihler vardır ama yani bunu şey yapmamışlardır dikkate almamışlardır. Yani üzüm alınıp satılmasında üretilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Sadece bunun içki olarak imal edilmesi ve içki olarak tüketilmesi bu şekilde servis edilmesi yasak kapsamına alınmıştır. Tabii e, alkol sadece içki olarak tüketilen bir nesne değil değerli izleyenler. Ya, bu içecek dışında da bir takım kullanımları var e, bunun. E, bu e, alkolün bir içki olarak e, tüketimiyle ilgili bu verdiğimiz bu bilgilerden sonra isterseniz yani bundan sonraki bölümlerimizde e, biraz da bu alkolün başka amaçlarla kullanım üzerinde durmaya çalışalım. Tabi e, tabii bunlardan bir tanesi e, alkolün tedavide e, kullanılmasıdır. E, genel anlamda hani genel bir prensip olarak, genel bir ilke olarak az önce de anlatmaya çalıştığım gibi içkinin hani böyle bir içilmek üzere, keyif vermek üzere kullanılması caiz değildir. Peki tedavi amacıyla kullanılır mı? Şimdi hadislere baktığımızda değerli izleyenler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani bu, kendisine bu şarabın yani hamrın ilaç olarak kullanılıp kullanılmayacağını soran kişilere vermiş olduğu cevapta buyuruyor ki o ilaç değil derttir. Yani buradan anlaşılıyor ki aslında prensip olarak bu te bir tedavi edici bir nesli olarak bunu kullanmamak gerekir. Ama e, şimdi bizim fakihlerimiz bunu şöyle anlamışlardır. Bu normal ve alternatif bulunmayan durumlar için geçerlidir. Eğer bir hastalık var ve bu hastalığın yani alkol dışında e, tedavisinin e, teda yapılması mümkün değilse, bu konuda tek alternatif o ise, başka bir türlü bunun ilacı bulunamıyorsa, ya bu durumda tedavi amacıyla e, bunların e, belli ölçüde, yani o tedavi edici ölçüde, kullanılabileceğini bizim fakihlerimiz hem klasik dönemde hem de modern dönemde söylüyorlar. Tabii burada önemli olan nokta şudur. Yani bu ilacın başka bir alternatifinin bulunmaması bu işte alkolün bu hastalığı kesin bir şekilde iyileştireceği yönünde bir zanlı galibin olması ki bu da neyle olacaktır? Bu konuda hani dindarlığı konusunda da yani dini hassasiyeti konusunda da bir kuşku bulunmayan yani bu şekilde dini duyarlı olan ama aynı zamanda alanında uzman olan doktorların tavsiyeleri, onların kararları doğrultusunda olacaktır. Ama tekrar ediyorum, yani bu e, tamamen e, istisnai ve zaruret durumunda geçerli olan e, bir şeydir. Yoksa e, eğer buna bir ihtiyaç yoksa, başka türlü e, bir şekilde bu tedavi gerçekleşecekse e, buna cevaz verilmemektedir. Genel hüküm olarak Alkolün yani bizzat kendisinin ilaç olarak kullanılması caiz değildir. Ancak istisnai hallerde ve zaruret durumunda bu geçerlidir. Evet, alkolün sadece ilaç değil, başka amaçlarla da günümüzde değişik sektörlerde kullanıldığını biliyoruz. Bir sonraki bölümümüzde de yine kaldığımız yerden bu konuları işlemeye ve sizler onlarla ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışırız. Bir sonraki bölümümüzde Yine beraber olmak dileğiyle hepinize e, sağlık ve afiyetler diliyorum.